Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hepimizin çok iyi bildiği bir gerçek var. Dinimiz İslam garip Müslümanlarla yola çıktı. Ekonomisi garip. Siyasi varlığı garip. Bilal'in üzerinden incelendiğinde etnik açıdan garip. Coğrafyası sudan, yeşillikten arındırılmış bir coğrafi olduğu için coğrafyası garip. Hatta aslı bir numarası olan peygamberi de Sallallahu aleyhi ve sellem yetim ve öksüz biri olduğu için o da garip Gariplik kelimesi yüzde yüz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden son sahabiye kadar hepsinin üzerinde vardı Filanca sahabi Zengindi mal garipliği yoktu tebukte filan günde, bütün malını Allah için verdi. Gariplik kuruluna katıldı. Dinimiz gariplerle başladı, güçlendi, büyüdü. Kainat dini olmasının gerekleri üzerinde tecelli etti. Ancak hepimizin çok defalar duymuş olduğu muhtemel olan bir hadis şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İslam garip başladı. Başladığı gibi yine garip olacak. Bu İslam başladığı garipliğe dönecek, sıfırlanacak anlamında değil. Allah-u Teala'nın Kur'an'ında da bize işaret buyurduğu gibi İslam garip başladı. Yani küfrün hakim olduğu, küfrün göz açtırmadığı bir dönemde başladı. Sonra Allah küfrün belini büktü. Bedir'de başı ezildi. Hendek'te Fırtınaya tutuldu küfür. Tebukte Arıp Yarımadası'nın dışına itildi. Mekke'de İslam sancağını dikince kıta dini oldu. Küfür kenara çekildi. Allah'ın kaderi de bazen hakkı, bazen de batılı, sivrilterek yeryüzünde Mümin kullarıyla, Mümin olmayan kulları arasındaki, Hak batıl mücadelesinin, Sürekliliği için takdir buyurduğu kaderi, İslam'da tecelli etti, İslam güçlendi, Şirkin başı ezildi. Sonra tekrar, Şirk, küfür, Sivrilmeye başladı, İslam, Geri çekilmeye başladı. Tekrar İstanbul'un fethiyle beraber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olan fethiyle beraber, İslam tekrar ayağa kalktı. Endülüs'te Müslümanlar hicrete zorlanırken, orada kalanlar da güvetinle öldürülürken, İslam'ın kökü kazındı, zannedildi. Yarım asır geçmeden nöbet İslam'a geldi. Küfür, Endülüs'ü kazandık derken, din merkezi kabul ettiği, Ayasofya'yı kıble edindiği yer olan İstanbul'u kaybetti. Bir orası, bir burası dengesi üzerinden Allah, bugüne kadar getirdiği gibi, kıyamete kadar da dinini bu şekilde getireceği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden anlaşılıyor. Din, İslam garip başladı. Yine garipliğine dönecek. Demek ki bir yörünge üzerinden din dönüp duruyor. Bahara, yaza tesadüf eden zamanını yaşayanlar Dinin azametli gününü görüyorlar. İstanbul'un fethini görüyorlar. Endelüs'ün fethini görüyorlar. Kuzey Afrika'nın fethini görüyorlar. Asya'nın içlerine kadar giden Ömer bin Abdülaziz'in ordularını görüyorlar. Hindistan içlerine kadar giden fetih erlerini görüyorlar. Avrupa'nın içlerine kadar giden Osmanlı Sultanı'nı görüyorlar. Mevsim gereği kışa ve sonbahara rastlayanlar da Hilafetin düştüğünü görüyorlar. Ezanların susturulduğunu görüyorlar. Baştan sona kadar İslam coğrafyasının düşman çizmesi altına alındığını görüyorlar. Ne baharı ve yazı gören ve böylece İslam'ın izzetini görenler bu iş bitti artık diyebilirler. Ne de İslam'ın sonbaharını veya kışını görenler ezanlarının susturulduğu Kur'an'ının okunmasının yasak olduğu dönemi görenler bu iş bitti diyebilirler. Dünya döndükçe mevsimler devam edeceği gibi kıyamete kadar da hak ve batılın mevsime göre renk açacağı görüntülerde devam edecektir. وَتِلْكَ yamu نُدَابُلْهَا beynen النَّاسِ ayeti bunu göstermektedir. Bunu çok kısa bir Kare üzerinde de görebiliriz. Bedir'i görürüz, Uhud'u görürüz. Uhud'un arkasından filanca harbi görürüz, arkasından filancayı görürüz. 10 yıllık bir miktarda da bunu görmemiz mümkündür. 100 yıllık bir tarihte de görmemiz mümkündür. 14 asırlık bir tarihte de görmemiz mümkündür. İleri ki 1000 senede de olacak olan budur. Ne? Ne? Müslümanlığın, İslam'ın ilk bağrını ve yazını görenler şımarma hakkına sahiptirler. Ne de İslam'ın son bağrını veya kışını görenler ye'se kapılıp Allah'ın mağlup olduğunu zannetme hakkına sahiptirler. İkisinde de hata etmiş olur mümin. Kullarının şımarmasına da Allah razı değildir. Cihadıyla, ibadetiyle, kulluğuyla her şey devam etmelidir İstanbul'un fethettiği gün bile. Aynı İstanbul'da hilafet düştüğü günde Müslümanlar hiçbir şey olmamış gibi İstanbul'un fethedildiği günkü heyecanıyla devam etmek zorundaydılar. Eden etti, Rabbinin rızasını kazandı. Yeğse kapılıp kenara çekilenler de Allah'ın azabına müstehak olup gittiler. Çünkü sonbaharı hayatın sonu zannettiler. Ağaçların yaprak dökmesi, köklerinin kurumasından değildir, mevsimdendir. Kökü kuruyan ağacın kaderi baltaya mahkum olmaktır. Allah'ın ağacı ebediyen kurumaz ama o ağacın köklerini göremeyenler kuruduğunu zannederler, kendileri baltalık olurlar. Nauzu billahi teala. İslam Gariplik yıllarını yaşayacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bir 50 sene geçmeden önce torunlarının ölmüş olması, Hüseyin'in şehit edilmiş olması bile bir İslam garipliğidir. Bunu ümmet yaşamıştır ama aynı Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinden çok geçmeden de ümmeti Muhammed şehir şehir ülke ülke Yeni ezan topraklarına kavuşmuştur Allah'ın izniyle. İslam garip geldi, yüceldi, garip olacak, yücelecek, garip olacak, yücelecek, garip olacak, yücelecek. Ta ki Allah son sözü söyleyip, bütün mülkün yüzde yüz ona teslim olduğu kıyamet saatine kadar. Bizim kafalarımızdaki İslam projesi, Buna ayarlı olmadığı sürece filmlerdeki gibi hep vaat edilen şeylerin güzel olmasını bekleyerek yaşadığımız İslami hayat bir gün yese kapılıp çöküp sefil bir Müslüman olarak Rabbimizin huzuruna dönme sonucuna bizi getirebilir maazallah. Bu sebeple hayatın gerçekleri, hayat gerçekleri, hak batıl savaşının tahakkuk etmesi, İslam üzerine yansımayacak da nereye yansıyacak? Muhakkak bu ümmet gariplik dönemleri yaşayacaktır. Bu gariplikte siyasi gariplikle sınırlı değildir. Ekonomik gariplikle sınırlı değildir. Düşmanların çepeçevre etrafı kuşatmış olmasından sadece ibaret bir gariplik değildir coğrafyamızın mümbit olmayışıyla tek başına izah edilebilecek bir garip değildir. İslam kendi evlatları arasında da garip olabilir. Nitekim bugün bu topraklarda yaşanan şey, küfrün veya şer cephelerinin birleştirilmiş batı cephesinin taarruzu değildir tek başına. İlahiyat fakültesinde, Ashab-ı kiramın horlanarak konuşulması da bir gariplik çeşididir. Kur'an medresesinde Kur'an ezberleyen hafızların bile başı göğe değecek kadar kendisini gururlu, aziz hissedip Allah'ın kitabını kıyamete kadar taşıyacak halkalardan bir halkayım ben. Açlık, zorluklar, gariplik, beğenilmemişlik, itilmişlik benim için sıkıntı değildir, şahit olun ey melekler diyemeyişi, Kur'an hafızının bile bunu diyemeyişi, garipliğin iliklerimize kadar işlediğini gösteriyor. Tesettürlü, belki çarşaflı, belki peçeli annelerin aynı kıyafeti evleninceye kadar, evde kalma riskini atlatıncaya kadar genç kızına uygun görmüyor oluşu, garipliğimizin iliklerimize kadar sindiğini gösteriyor. Aynı şekilde Müslümanların camilerinde beş vakit namaz kıldıkları camilerde bile ey müminler Allah kadın hakkında buyuruyor ki ey iman edenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hanımlarına kendi kızlarına, ashabın kızlarına kıyamete kadar iman edecek bütün müminlerin hanımlarına ve kızlarına buyurdu ki diye kadınlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu sözlerin camilerde seçilmeden, elenmeden, anlayış ve algı idrak gibi sınırlamalara tabi tutulmadan okunmaya cesaret edileme işi bile bütünüyle bakıldığında ümmeti Muhammed'in gariplik döneminden geçtiğini göstermektedir. Sadece Çanakkale'deki sıkışmışlığımız garipliğimizi göstermiyor. Kütüphanelerde, fakültelerdeki sıkışmışlığımızda bir Çanakkale çeşidiydi. Bu sebeple bugün ümmeti Muhammed bu fay hattı üzerinde binbir sıkıntıyla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı haykırmak zorunda kaldığı bu dönemde ümmeti Muhammed gariplik şuuru taşıyan bir ümmet olması gerekiyor. Çocuk büyütürken garibin çocuğu büyüyor garibin garip çocuğu büyüyor diye bilmeyen anne bilmeyen baba bilmeyen muallim Bilmeyen vakıf ve dernek görevlisi hata üstüne hata işleyebilir, beklentilerine büyük oranda da bir şekilde ulaşamamış olabilir. Bu sebeple camisi, medresesi, kitabı, hadisi, ashab-ı kiramı, müştehit imamları, hatta ve hatta İstanbul'u fetheden delikanlı Mehmet'i, bir yerde anlatılması zor tipler olarak konuşulduğu için, bu ümmet garipliğini bir gözlük gibi, zorunlu gözlük gibi gözünde hissediyor olabilir. Bunu bilerek ben Bilal'in garipliklerinin bir benzerini yaşıyorum. Yaşadığım herhangi bir şekilde umulmaz bulunmaz bir şey değildi. Allah Bilal'e murad ettiği şeyi bana da murad etti. Allah Bilal'den razı oldu çünkü garipliğiyle komplekse girmedi Bilal. Aynı ciddiyeti ben de gösterirsem, bugünün Bilal'i olmayı başarabilirsem, Allah bana da rızasını gösterir, cennetini gösterir diye umut ve heyecanla yaşar mümin. Garipliğimiz yabancımız değildir. Gariplik hayatımızın, Müslümanlığımızın gereğidir. Sonradan beynimizde çıkmış bir uğur asla değildir. Biz garipliğe hazır olmadıkça, esasen cennete girmenin önüne konan barikatlara da hazır değiliz demektir. Bir Müslüman, gariplik şartlarına ve sıkıntılarına hazır değil ama, Nefis ve şeytan mücadelesine hazır. Ama silahlı cihada hazır. Kesinlikle bu inandırıcı değil. Müslüman cihada hazırsa gariplik tecellilerine de hazır demektir. Bir Müslüman iblisle savaşabilirim, nefsimle savaşabilirim diyebilmek için gariplikte iznillah kaderim olduğu zaman ben bununla uğraşabilirim. Teslim olmam, yes kapılmam, pes etmem, kaçıp gitmem, sığınacak yer aramam Allah'tan başka diyebilmelidir. Çünkü cihat dediğin şey garipliktir. Bu gariplik fakir ol fakirlik olduğu zaman, sıkıntı olduğu zaman, tek kalmak olduğu zaman alimlerin bile sana Allah'ı göstermeye cüret edemedikleri bir zaman olduğu zaman, Allah-u Ekberken bütün kainatinden yüksek sesiyi, o Tanrı Uludur'a çevrildiği zaman, tek kalmaya razı olan son Allah-u Ekber diyerek, bir şerefede şehit olup aşağıya düşmeye hazır mümin olmak, cihat denen şeydir zaten. İblise karşı yapılabilecek en büyük kıyam budur zaten. Bunu yapamayan, ama gariplik edebiyatı yapan Müslüman elbette olmayacağız. Yani bunun hem edebiyatını, hem hissiyatını, hem fiiliyatını gerçekleştiren müminlerden olmak zorundayız. Belki de, bu günlerin, şu internet çağı günlerinin, şu cep telefonunun can ve ruh haline geldiği günlerin en büyük garipliği de, ezan vakti geldiği için bütün muhabbetleri, hatta dersi, hatta imtihanı bırakıp camiye, mescide giden delikanlıdır. O ashabı kefin kehfin bugünlere kadar yaşayan şekli demektir. Ben eğer imkanım olsa, bir becerim olsa, Allah Teala bana lütuf ve ile sen seçteseydi şu asırda iffetini, ahlakını ve şeriata bağlılığını ne dediyse Resulullah ona bu can milyon kere feda olsun diyen genç bir kızı bu ümmetin asiyesi, bugünkü garipliklerin karşısındaki en büyük mücahidesi olarak ilan ederdim. Ayaklarına kapanırdım onun. Hele hele kadın dünyasının Tesettürüne rağmen, bütün İslam iddialarına rağmen, kandil gecesi kaçırmayan, birbirlerine Yasin toplantısı yapmaya gelince, bir numaralı Müslümanlık iddia eden kadın dünyası ortasında, kendi ailesini, hacı nenesini, veya hoca teyzesini bile karşısına alıp, Allah dediyse, Resulullah buyurduysa, bu ümmetin müştehitleri iştahat ettiyse, din odur, benim hayatım da dine fedadır, dinim için varım ben, şeriatın için, şeriatım için varım diyen Mücahide kadın yüzde yüz gariptir. O garibe de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde üstüne müjdeler vermiştir. Çünkü bütün gariplere müjdeler olsun diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Garipliğini bilip kenara çekilip pes eden, hayatının sonuna kadar evden çıkmayan, yemek yemeyen, diyet yapan değil... Garipliğine rağmen kendisini halet bin Velid zanneden mümin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü mümindir. Pes edenler değil, dik duranlar. Kenara kaçanlar değil, meydanlarda Allah diyenler. Madem küfür ciddi bir tesettür istemiyor, daha güzel gösteren, daha cazip olan tesettür isimli zevk-i sefayı istiyor. Ben de kapkara çuval gibi şeylerin içerisinde, bu şehrin en büyük caddesinde tur atarım, Allah'tan utanmayı, kullardan utanmanın önüne geçirdiğimi meleklere gösteririm diyen mücahide kadın, bu ümmetin şerefi kadın, bu ümmetin onuru olan kadın, gariptir ama Resulullah'ın müjdesine ulaşmış bir gariptir. Keşke bu bir buçuk milyarlık ümmet, bu müjdenin yarısına veya çeyreğine ulaşmış olsalardı, Resulullah'ın müjdelediği gariplerden olsaydı, keşke bu ümmetin bütünü kadınlarıyla, erkekleriyle, garipler kesinliklere kenara çekilmişler, eline tesbihi almışlar değildir. Garip üniversitenin tam en büyük amfisinde oturan adamdır. Garip iş dünyasına hükmeden adamdır garipliğine rağmen çift başarıyla o yürümektedir hem gariptir garipliğini yırtmıştır hem de maddi manevi bir başarı elde etmiştir çift başarılıdır o garip bütün gözlerin hırçın bakışlarına rağmen şeriatıma göre düğün isterim şeriatıma göre yuva kurarım kurduğum yuvayı Dört kişilik bir İslam devleti olarak bu toprakları terk edinceye kadar, toprağın altına girinceye kadar yaşatırım diyen mümindir Allah'ın izniyle. Garip kaçan değil, garip korkan değil, sinip gizlenen değil. Garip eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve şeriatını sahiplenen kalmadıysa ben varım ya, ben bir kişiyim ama Allah'la beraber kainat kadar güçlüyüm diyen yiğittir. Bu ümmetin bir fay hattı yaşayışı olacaktır. Kıyamete kadar Allah bizi öyle veya böyle imtihan edecektir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gariplik günlerinden de daha garip değil ya bu ümmet. Aç kabuğu yemek zorunda kalacak kadar da sıkışmadılar, bir kenara sinmediler ya. Elhamdülillah... Bütün imkanlarımı, varlığımı kullanarak garipliğime esir olmam, garipliğimi üzerimde bir baskı unsuru olarak değil, kamçılayan, heyecanlandıran, ileri doğru iten bir ağırlık olarak görürüm. Bu ümmet Allah'tan gelmiş bir gariplik yaşıyor. Birimizi Çanakkale'de, birimizi filan tepelerde, birimizi Denizin ortasında vesaire de birimizi Kudüs'te, birimizi Endülüs'te, birimizi de İstanbul'un surlarında görmeyi murat ettiyse, beni de Müslüman olduğunu söyleyen anne baba ve akrabalarının hırçın gözleri ortasında ne yapıyorsun sen gençliğin? gençliğini yıpratıyorsun, genç bir kızken hacı teyze gibi görünüyorsun diyen aşağılayıcı bakışlarının karşısında, Rabbim, bu sözlerin hiçbirini duymuyorum, bana etki etmiyor, sen bana güzel ol, güzelsin, razıyım senden de, bu sözlerin tamamını ben, duymadan atarım kulağımdan, diyen mümin, gariptir ama, müjdelenmiş gariptir. Allah'ın izniyle de, müjdesi cennettir. Ve, ve gariplik bir kenara çekilmek değil, gariplik, Resulullah'ın davasının bir namus gibi savunucusu olandır. Ben garibim ama Resulullah garip olmasın diye ben garibim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bir yan göz bakmasın diye ben garibim. Eğer dışlanılacaksa atılacaksa ben olayım o filan sünneti ihmal edilmiş olmasın yeter ki peygamber aleyhisselamın şeriatı en az bir kişinin üzerinde sadece benim ailemin üzerinde de olsa yaşasın göklerden melekler görsün ki Muhammed aleyhisselamın Medine'de kurduğu medeniyet bütün dünyadan silindi müslümanlar İslam'ı tören dini yaptılar o kutlama bu kutlama diye şu doğum bu doğum diye şenlikler yaptılar Asıl şeriatı peygamber aleyhisselamın bir kenara itildi. Ama hacer Esved taşı gibi, cennetten çıkmış bir taş gibi, taptaze yeni evlenmiş iki genç veya bekar bir mümin erkek, mümin bir genç kız, tek başına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını mücevher gibi tutuyor. İşte bu garip, müjdeli gariptir. Ve insanları davet eder, Kesinlikle Bu tip gençler Bu tip kadınlar Bu tip garip müminler Yaşlarına başlarına bakmazlar Bilal Allah'a çağırdı Ezan okuyarak Filansa abi kıta kıta dolaştı Ben de aynısını yaparım derler Kıyamet günü dirilirken de Allah'ın izniyle Bilal'in dirildiği yerde dirilirler Bilal'in dirildiği tarzda dirilirler Allah Bilal'den razı olsun. Bu niyeti taşıyan mümin kullarından da bu internet zamanında erimeyen kullarından da razı olsun. Razı olacağı hayata onları da bizleri de muvaffak etsin. Arızaları düzeltirler. İnsanlarla uğraşmazlar ama arızalarla uğraşırlar. Şahıslarla kavga gürültü içerisinde olmazlar. Ama hataların karşısına doğruları dikerler. Bu bid'atle savaşmak yerine bid'at olmayan sünneti canlandırarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakta kalmasını, dininin sönmemesini sağlarlar. Bunlar kesinlikle kıyamete kadar var olacaklardır. Neden? Çünkü bunlar da olmasa hayat aslında bitmiştir bu dünyada. Bunun için böyle bir genç kızı, böyle bir mümin delikanlıyı, bu hayatın devam etmesinin bereket sebebi olarak görürüz. Varlığına dua ederiz. Ayakta durması için gayret ederiz. Öyle olmaya da hep beraber çalışırız biiznillah. Fakat büyük gerçeği unutmuyoruz. Nedir o gerçek? Bütün dünya toplumları içerisinde, İslam, Allah'ın dini kesinlikle garip olacaktır. Bütün dünyada küfür büyük, kalabalık, kitlesel yapılı İslam azınlık ezilmiş olacaktır. Bu ezilmiş Müslümanların içinde de, bu ezilmişliğe karşı son nefesine kadar direnenler azınlık olacaktır. Ezilmişlik kompleksine rıza gösterenler çoğunlukta olacaktır. Yani garipliğin birinci büyük dairesi bütün Müslümanların garip olmasıdır. O dairenin içerisinde bir de garipliği cihatla, nefis mücadelesiyle, iblise karşı dik durarak... Ümmeti Muhammed'in şerefini ve şeriatını hiçbir zaman ezdirmeyerek ayakta durmak isteyen hakkın bekçileri, hakkın delikanlıları, hakkın genç kızları olanlar o kalabalık dünyanın azınlığı olan İslam'ın azınlığı olacaklardır. Bu azınlığın içerisinde de üçüncü daire Allah'ın şeriatını ayrıntılarına kadar bilen hakiki alimlerin azlığıdır. Çünkü kıyamete doğru bu ümmetin, toprağından suyun çekilmesi gibi, ondan da daha ağır sonuçlar olacak bir şekilde, Allah, Resulullah diyen, ve bu uğurda hiçbir şeyden çekinmeyen, hiçbir korkuyu içine almayan, alimler de çekilecek bu dünyadan onun için İslam bütünüyle garip o garibin içinde bu garipliğe karşı canlı durmaya çalışanlar garip pes edenler sessiz kalanlar asimile olanlar eriyip içeri kaynayanlar çoğunluk olacaklar bunların içerisinde de alimler gariplik, garip kalacaklar alimler üçüncü azınlık daireyi oluşturacaklar. Alimler de aslında bu ümmetin kendisi demek olduğu için, alimlerin garipliği, dinin üçüncü defa gariplik yemesi demek olacak. Bunların içinde de, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram, gerisi yok gözümde diyenler, alimlerin içinde de, garip kalacaklar. Bir kısmı kendi ekolüne, kendi hoca silsilesine verdiği önemi, yani bu üçüncü azınlığın içindeki bir azınlığı konuşuyoruz. Bu azınlığın içinde de hocalarını, kendi grubunu, kendi taifesini, kendi yöresini öne çıkarma zafiyeti olanlar yüzünden alimlerin içinde Varsa İbn Mesut mi işte ben de buradayım. Varsa Ebu Hureyre ben de oradayım. Buhari'de varsa o benim. Müslim'de varsa o benim. Diyenler de dördüncü azınlık dairesini oluşturacaklar. Beşinci en küçük daire de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin el, el içinde Ateş koru taşımak gibi zor olacak dindarlık buyurduğu tarzda, Avucunun içinde yanmış ateş korunu taşır gibi din taşısa da, Dininden taviz vermeyen yürek sahipleri olacak. Ve bu beşinci küçük daire, Şu kainatta Allah'ın güneşi, ve dünyayı ve bu güneş sistemi içerisindeki hayatiyeti devam ettirme nedenidir. İnsanlar hor da görseler, basit de görseler, kafayı uyanatmış da görseler, esasen hayat devam ediyorsa bu gariblerin garibinin garibinin garibinin garibi sayesinde hayat devam ediyor. Yukarı doğru döndüğümüzde ise bu yeryüzünün varlık nedeni olanlar garip. O garipliği biraz daha genişlettiğimiz zaman bari ashab-ı ve peygamber aleyhisselam efendimizi öne çıkaranlar büyütecek işi. Biraz daha büyüttüğümüz zaman uleması bu ümmetin büyüyecek biraz daha büyüdüğümüz zaman alimleriyle, avamıyla dimdik durmaya çalışanlar, biraz daha büyüdüğümüz zamanda ümmeti Muhammed adıyla anılan ama bir kısmı meyhanede, öbür bir kısmı camiye uğramaz, öbür bir kısmı bankadan faiz alır, bir kısmı da teheccüd namazı kılar, öbür bir kısmı da umreye gider. Bu karmaşıklık içerisinde ama sahibimiz Allah'tır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır, dinimiz İslam'dır, cennete iman ediyoruz, cehenneme iman ediyoruz, Kur'an kitabımızdır diyen kitle bulunacak. Bunlar bütün bu genişletilmiş çapına rağmen azınlıktırlar, gariplik döneminde. Ama Allah'ın dini bunlar sayesinde ayakta duracak. Biz şimdi, müseccel garipliğimizi hayali olmayan, yani gerçekten yaşadığımız mevsim açısından, sonbahara rastladığımız için, Sultan Fatih'in İstanbul'un surlarına dayandığının 580 sene sonrasında geldiğimiz için biz, böyle bir zor zamanda geldiğimiz için, garipliğimizden kaynaklanan bazı gerçekler var. Bunları unutmuyoruz. Bir, bu gariplik, Allah'ın izni ve lütfuyla, hiçbir zaman, %100 garip olmamız anlamına değildir. %100 silindiğimiz zaman zaten hakkın kökü kurur. İman kökten gider. Böyle bir tehlike asla yoktur. Batı güçleri, Irak'tan başladılar. Afganistan'dan başladılar. Suriye'den başladılar. Yemen'den başladılar. Ama bitiremeyeceklerdir. Onlar sadece budama işini yapıyorlar. Onlar Allahu Teala'nın şeriatına karşı gaflet içerisinde bulunan bazı nesilleri Allah'ın terbiye ettiği köpekleridirler. Bu köpeklerin hırçınlığı ve saldırganlığı, kuduz ihtimali yüzünden, ümmeti Muhammed toparlanacaktır Allah'ın izniyle. Kesinlikle, yeryüzünün tamamından İslam'ın silinmesi, asla ve kat'a mümkün değildir. Ömrü olanlar, bu sözü seneler sonra dinleyenler, 30-40-50 sene sonra dinleyenler, bir asır sonra dinleyenler, Bugün Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den, Irak'tan, Yemen'den ve Türkiye'nin bir bölümünden İslam'ın minarelerinin silindiğini de elbette izleyeceksiniz. Şahit olsun bu topraklar ki bu işleri yapanların Amerikasından, İngiltere'sinden yükselen ezanlar bunun bedeli olacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü Allah mağlubiyeti kendisi için yazmamıştır haddini bilmeyen, şeriatı basite alanları terbiye etmektedir sadece. Moğollar geldiler, Bağdat'ı yerle bir ettiler de ne oldu sonra? İşte Hindistan'daki İslam oldu, Pakistan oldu, Bengaldeş'teki, Afganistan'daki İslam oldu o sonra. Doğu Türkistan'daki milyonlarca mümin neyin eseri? Elhamdülillah. Bugün İslam'ı öldürdüğünü zannedenler topraklarında ezanların okunduğu şeriatın son harfine kadar tatbik edildiğini mezarlarından elbette duyacaklardır. Eğer mezarlarından duymadılarsa Allah'ın izni ve nutfuyla cehennemdeki yerlerine kadar gidip doğru muymuş Allah'ın dediği ey kafir batılılar diye söylemek ahdimiz olsun. Asıl? Nasıl? Var mı Allah'a karşı savaşmak? Denecektir onlara. Diyenlerden olacağız inşallah. İkinci bir gerçek de, kesinlikle gariplik İslam'ın bütünü için değildir. Asla bütünü için değildir. Yani İslam garip, garip Kalacaktır derken birinci noktada dedik ki zaten bütün mekanlarda olmayacak bu. Bir yerde Allah ayakta tutacak. Mekke'mizi, Medine'mizi İngiltere'nin projelendirmesiyle, Amerika'nın onaylamasıyla yaklaşık 70 senedir ezanın, haccın, omrenin, Kur'an'ın hambeli mezhebine göre Büyük oranda şeriat ilkelerinin tatbik edildiği yer olarak tutturan Allah değil midir? Elhamdülillah, elhamdülillah. İkinci nokta olarak diyoruz ki gariplik İslam'ın tamamı için değildir. Hırsızın kolunun kesilmesi bir süre durur. Namaz durmaz. Bir süre haccı engellerler. Gemi yok, otobüs yok, hacca gitmeyin derler. Haccı engellerler, Ramazan orucumuzu engelleyemezler. Tesettürümüzü engellerler, iffetimize dokunamazlar. Şeriatımızın tamamını kökten kazıyamazlar Allah'ın izniyle. Tek bir santimlik bölümünden de bu asmanın kökü yeniden büyür, bu topraklarımızı üzüm salkımına doldurur Allah'ın izniyle. Nasıl bir asmadan, 10 santimlik bir çelik alıyorlar da, onu toprağa döküyor, dikiyorlar da, 10 sene sonra da, ondan yüzlerce kilo üzüm alınıyor, aynı şekilde de Allah'ın izniyle, bizden tek bir Kur'an ayeti bile kalsa, <gülüyor> Felak ve Nas suresini ezberleyen, tek bir mini kız çocuğumuzda kalsa, o aşı, Tıpkı asiyenin yüreğindeki iman gibi 7 milyarı kuşatacak kadar büyür. Çünkü yoktan var eden Allah. Taşların üstünde dayak yiyen Bilal'e daha sonra Kabe'nin üstünde ezan okumayı lütfeden Allah. Tıpkı bu topraklarda ezan yasak. Tanrı Uludur'a dönüştürülmüş bir ezanı yıllarca devlet ağırlığıyla uygulayanlar daha sonra kendi cenazelerini bile ezanla kaldırtacak zillete düşmeleri nasıl gerçekleştiyse Allah'ın izniyle bizim şeriatımızdan tek bir şey kalır bir misvak parçası kalır o misvaktan bu şeriat yeniden hilafet bulur, devlet bulur cihad eden milyonlarca mümin genç bulur Allah'ın izniyle çünkü Allah kendisine ve şeriatına ölümü kader olarak yazmamıştır. Gurbeti, garipliği kader olarak yazmıştır. Sadece küfür ara sıra kudursun, müminler biraz dinlensin, sonra müminler cihat nesli yetiştirsin, küfrün başını etsinler. وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ Eğer böyle yapmasaydı Allah, Ara sıra küfrü, ara sıra da İslam'ı şöyle dik kaldırmasaydı, ara sıra da küfrü pop poplayıp hadi hadi gidin biraz şımarın demese idi, yer yüzünde hayat olmazdı diyen Allah'tır. Velavla daf'u'llah inna seba'dhum bi'ba'd. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Allahu Teala bunu ap açık buyuruyor. Kesinlikle Allah'ımızdan şüphemiz yoktur şeriatını koruyacağından şüphemiz yoktur şüphemiz varsa varsa varsa o da o koruma kalkanı içerisinde benim bulunup bulunmayacağımdandır bu gariplik dalgaları içerisinde bu gariplik dönemlerinde benim nerede durduğum önemlidir ben algı operasyonlarından çekinen bir mümin miyim bilali örnek alıp algıya algı oluşturan bir mümin miyim beni ilgilendiren budur gerisini Allah'a saldık zaten din onun şeriat onun cennet onun cehennem onun kafirinden müminine kadar bütün insanların Rabbi o Halik'i o din onun ne yaparsa yapar bize ne karışma hakkımız mı var ses çıkarma hakkımız mı var biz kuluyuz emir buyurduğunu yaparız gerisini ona salarız ben nerede görünüyorum ben şeriat erbabı olmaktan utanan bir zelil Müslüman mıyım? Tek kalmayı şeref kabul eden ciddi bir mümin miyim? Vakfım ve derneğim ve grubum mu benim onurumdur? Ashab-ı kiramın izinden gitmek mi onurumdur? Samimi bir sahabi düşkünü müyüm? Yoksa muhalefet etmiş, aykırılık yapmış filan imama, İmam Ebu Hanife'ye muhalefet edecek çapta bir delikanlı görüntüsü vermiş olmak için mi bunu yapıyorum? Bunlar önemli. Gerisi önemli değil. Bunun için diyoruz ki üçüncü noktamızda garipliğimizin kanunları arasında. Biz garipsek eğer Kur'an adamıyız. Resulullah'ın sünnetinin adamıyız. Ashab-ı kiramın peşindeyiz. Ve İslam'ın bütününe talibiz. Parçalarından bir parçaya talip değiliz. Sabah namazını ihmal edip de, herhangi bir şekilde cihat edebiyatı yapmaya Allah'tan utanırız. Müminlerin yardımlarını cebimize koyarken ateş koyduğumuzu düşünürüz. Sakalı bir bağ bırakıp, gusül abdesini ihmal eden çarpık Müslüman olmam, papaza kızıp oruç bozar gibi filancaya kızdığım için cuma namazını protest etmem, Kur'an benim, sünnet benim, ashab önderim ve İslam'ın bütünü benim, tarihiyle, şerefiyle, geçmişiyle, şeriatıyla, fıkhiyle, akidesiyle, tefsiriyle benim, benim, bu tarih benim, bu ümmetin parçası benim diye düşünürüm. Dördüncü olarak da biz inanıyoruz ki biz garibiz, garip olduğumuz için de azınlığız. Ama biz tortusuz olduğumuz zaman az halimiz olduğu gibi tortu olanlardan daha ağır basar Allah'ın izniyle. Garip olmayanların aylarca çalışması bizden bir tane garibin ellerini açıp da Ya Rabbi, Ya Rabbi demesi gökten yere kadar meleklerin dolma nedeni olabilir. Allah için zor değil bu. Biz yeter ki ümmetimizin şerefini, ahiret endişemizi, Cennet, umudu ve cehennem korkumuzu boşa harcamayan bir program ve planla çalışalım. Hata ederiz, yanılırız, anında istiğfar ederiz. İstiğfarla beraber hatamız da sevaba dönüşür. Bir iznillah Kur'an'ımız böyle vaat ettiği için bizim umut yükümüzü, umut enerjimizi bir iznillah hiçbir ölüm Hiçbir işkence bitiremez. Umut doluyuz. Toprağın dibine kadar indirilsek biz, fay hattının en uç noktasına kadar bizi gömseler, oradan Allah'ın izniyle yeşerecek kadar büyük bir enerjimiz ve heyecanımız vardır. Çünkü kendimizi Allah'la beraber hissediyoruz. Çünkü üçüncüsü Allah olan iki kişi niye ağlasın diyen Kur'an bana hitap etmektedir. Allah'ın izniyle ve lütfu keremiyle. Bu sebeple onlar çok, ben azım, doğru ama ben tortusuzum, münafık değil, yağcı değil, yağdancı değil, menfaatçı değil, gevşek değil, laçka değil, tavizci değil, öz müminim. Kur'an'la yürüyorum, sünnetle yürüyorum. Bu ümmetin önderlerinin peşinden giderek, müştehitlerini izleyerek gidiyorum. Heva ve hevesime düşkün değilim. Bu nedenle ben tortusuzum. Özgür ağırlığı bir müminin, öbür tarafın tamamına denk olacak kadar ağırdır. Özgür ağırlığının sınırını Allah biliyor, başka kimse bilmiyor. Bu sebeple o uçağıyla atsın, tankıyla atsın, onun uçağı, Filan menzile kadar ulaşan uçak olsun biiznillah. Ben atarken küçük bir tanktan veya küçük bir füze savardan atarken bile ben, ben değil Allah attığı için o esnada. Ve mâ rameyte iz rameyit ve lâkinnallâha Sen değilsin atan, sen değilsin vurup öldüren Allah'tır denecek noktaya ben geldikten sonra hedef sorunum da yoktur benim füzem Allah'ın izniyle meleklerin yardımındaki bir füzedir o zaman her ne kadar benim bütün gayretim heyecanım onun bilgisayar programından daha güçlü bir program yapmak onun füzesinden daha uzun menzilli bir füze yapmak onun okuduğundan daha fazla bilimsel araştırmalar yapmak olsa da bunu becereyim veya becermeyeyim benim kalemimde Allah'tan gelen bereket vardır benim kalemimin mürekkebi onunki gibi değildir. Biiznillah Allah benimle bulunduğu için ben rahatım, emniyet içerisindeyim, güven içerisindeyim. Ve beşinci noktamız bu gariplik tecellimizi yorumlarken beşinci noktamız tıpkı namaz kılmanın mesela farzlarına riayet ediyor, sünnetlerini ihmal ediyor, derecesi var. Tıpkı sadece farz namazları kılıyor, nafileleri kılmıyor, denen derecesi var. Tıpkı namazların, huşu ile kılınanı var, kaşına kaşına kılınanı var. Derece derece namaz. Ebu Bekir radıyallahu anh namaz kıldı, biz de namaz kılıyoruz. Namazdan namaza fark var. Garipliği de, Farklı farklı görmek gerekiyor O da Allah'ın namaz gibi bir imtihanı çünkü Hani haberlerde dinliyoruz ya İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı 25 olacak Ama 20 yazacak derecelerde diyor Hissedileni var ya bunun Gariplikte basamak basamaktır Birinci basamağı sıçrarsan Allah seni ikinci basamağa yükseltir İkinci basamaktaki başarın üçüncü, üçüncüden dördüncü, dördüncüden beşinci, beşincide de havucunun içerisinde ateş tutar gibi bir din yaşadığın halde taviz vermeden görürse seni Allah yürüyen melek olursun. Henüz kanatları açılmadığı için semaya, yedi kat semaya yükselememişindir. Ama dünyada meleklerin peşinden koştuğu bir mümin olursun Allah'ın izniyle. Demek ki gariplik de bir yaşam tarzı. Garibim diye kenara çekilen başka, bu gariplik bulutlarına karşı Elimde mızrak olmadan bile ben savaşırım diye heyecanla ayakta duran mümin başka. Herkes derece derece çalışıyor. Herkes bir şeyler kazanıyor. Bu gariplik bu ümmetin kaderidir. Kanundur. Kur'an böyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Kıyamete kadar bu asla değişmeyecek. Ama en acı gariplik kendi toprağımızda, İstanbul'unda Sultan Fatih'in ben namaz kılıyorum diyenlerin arasında, tesettürlü kadınların arasında, Kur'an okuyanların arasında belki de maazallah bizim camimizde namaz kıldıran bir hocanın arkasında müminliğimi, garip hissetmem şeriatımın bir bölümünün konuşulmasını tefekkür edilmesini sakıncalı kabul eden ama cennette kendisini bir numara zanneden müminlerin arasında yaşıyor olmam da bir gariplik çeşididir. Hangi türünden olursa olsun Çarak Kalesi'nden fakülte amfisinde veya bir caminin bahçesinde veya bir medresede nerede olursa olsun garipliğe hazır olmak, ezan okunur okunmaz namaza gitmeye hazır olmak gibi bir şeydir. Kimin ezanda kulağı olursa onun abdesi olur. Ezanda kulağı olmayanın da abdesi olmaz olduğu gibi bu gerçekte böyledir. Hangimiz garipsek ona müjdeler olsun bu müjdenin sahibi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Velhamdülillahi rabbil alemin.